Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül 95.0 açık radyodayız. Felsefe Açıklarından programından herkese merhabalar. Ben Yılmaz, ben Refat. Bugün demokrasi kavramı söz konusu olduğunda çok konuşulan bir problem, önemli bir problem üzerinde antik Yunan filozoflarından özellikle Herakleitos ve Protogoras perspektifinden bakarak konuşmaya çalışacağız. Konu demokraside yurttaşların siyasete katılma siyasi konularda aktif rol alma hatta belirleyici olma konusundaki e, tavırlarıyla ilgili. Politik yaşama katılma konusunda herkes eşit midir? Değil mi? Daha açık bir şekilde ifade etmek istersek bu en eskiden beri gündemde olan bir soru. Herkes eşit olarak politik hayata katılmalı mıdır? Yani okumuş yazmış olmak, eğitimli olmak ya da cahil olmak ya da belli bir soya sopa dayanmak bizi politik alanda ayrıcalıklı kılar mı meselesi? Evet özellikle popülist siyasetçiler sayesinde bu dikçe sıklaşan bir problem olmayı sürdürüyor. Çok güncel. Yani belli bir yaşın üstünde mi olmamız gerekiyor? Belli bir eğitimi mi almamış olmamız gerekiyor? Yoksa ailesel anlamda bir kökene mi sahip olmamız gerekir? Bu en başından beri tartışılma konusu. Değil mi çok eskiden beri işte bugün Antik Yunan dünyasına uzanacağız. Sonrasında da hep gündemde olmuş konulardan biri. Bu konuları bir bilen kesim var. Yani yönetme sanatını bilen kesim var. Genellikle bunlar e, okumuş yazmış bilge kişiler e, oluyor. Bir de e, bunu bilmeyen e, buna tabi olmak durumunda kalan insanlar kitlesi var. Yani iki e, sınıfı ayırmış e, gibi oluyoruz e, insanları. İslam filozoflarında da gördüğümüz bir şey e, değil mi? Yani Platon'la Aristoteles'te başlayan bir süreç aslında sonrasında Onlarda da görebiliyoruz İslam filozoflarında da. Bir, bazı konuları alabilecek kapasitede olan insanlar var. Bazı konulardan uzak tutulması gereken insanlar var. Bunu Farabi'de, i̇bn Sina'da da çok net olarak görüyoruz. Akıl bakımından bir eşitlik yok. Ya da aklı kullanma kapasitesi bakımından insanlar arasında bir eşitlik yok. Böyle olunca da yönetme bütünlüğü, bütün toplumu yönetme yetkisi herkeste olamaz ya da herkes bu konuda söz sahibi olmamalı gibi bir düşünce. E aslında iktidar tabi belli bir güç odağına oturduğu için aslında problem bu gücün nasıl kullanılacağıyla da ilişkili. Bu gücü nasıl kullanacağız? Bu gücü nasıl paylaşacağız? Bu gücün paydaşları kim? Bu Herkes buraya dahil olmalı mı? Herkesle eşit bir şekilde paylaşılmalı mı? Yoksa bizim payımıza düşecek olanı? Bir başka güç mü belirlemeli ve bu belirleyici olan güç kaynağını nereden alacak? Ve baktığımızda işte klasik bağlamda baktığımızda özellikle bu akılla donanmış olan kesimin ayrıcalığı gibi görünüyor. Kitle buna tabi oluyor. Bu akıllı fikirli olan kesim geniş halk kitlelerinin üzerinde. O gücün nasıl paylaşacağını belirleyici olarak konumlanmış sen. Bugün biz iki filozof üzerinde duracağız. Antik Yunan'dan iki filozof Heraklitos ve Protagoras. Platon'un Protagoras adlı diyaloğunda Sokrates Protagoras'a sorar. Sen insanlara ne öğretmeye Çalışıyorsun, Ne yapıyorsun insanlarla? Onlara vermeye çalıştığın şey nedir diye sorar. Protagoras da yönetme sanatını yani devlet sanatını öğrettiğini söyler. Sokrates bunun mümkün olup olamayacağını sorgulamaya girişince de Protagoras bir mitik, Hikaye anlatır ona. Bu hikaye aslında hepimizin bildiği bir mit. Epimetheus ve Prometheus'un karakterleri olduğu bir mit bu. Bu efsanede tanrılar hayvanları yaratırken onların her birine yaşamak ve varlıklarını sürdürmek için gerekli olan güçleri dağıtma işini Epimetheus'la Prometheus'a veriyorlar. Epimetheus hayvanların bir kısmına kuvvet, bazısına hız, bazısına kanat, bir kısmına da cüsse veriyor. Sonuç olarak hayvanlar yaşamlarını sürdürebilmek için bir e, uyum içerisinde e, türlerinin devamını sağlıyorlar. Ancak e, elindeki güçleri müsrifçe harcamış olan Epimetheus insanın yaratılma anına gelince bakıyor ki elde herhangi bir şey kalmamış. Bunu fark ediyor. Prometheus insanın yaşamını koruyacak bir takım şeyler e, bulamayınca Athena'dan e, bazı sanatları, Hephaistos'tan da ateşi çalarak insanlığa veriyor fakat bu e, yetmiyor Yetmiyor çünkü ancak işte beslenebilecekleri kadar bir becerileri var e, fakat diğer hayvanlardan korunabilecek bir güçleri yok. Kendilerini korumak ve kentler oluşturmak için bir becerileri yok dolayısıyla e, politik ve erdem sahibi olmadıkları için birbirleriyle kavga ediyorlar ve tekrar dağılıyorlar. Burada... Temel bir eksik kalıyor, değil mi? Yani bir, onları bir arada tutacak, o toplumsal yaşamı organize edecek bir nokta eksik kalıyor. Bu problemi çözmek için de Zeus Hermes aracılığıyla iki tane şey gönderiyor, iki duygu gönderiyor insanlara. Birisi utanma, öbürü de adalet duygusu. Hermes bu noktada soruyor Zeus'a, bunu peki nasıl dağıtacağım insanlara? Eşit mi dağıtmalıyım yoksa bazı insan İnsanlara ayrıcalıklı mı davranmalıyım diye. Zeus bu konuda çok net, evet bu iki duyguyu insanlara eşit olarak dağıtacaksın diyor. İşte Protagoras bu efsaneyi anlatarak aslında buradan yola çıkarak şunu söylüyor. Yönetme dediğimiz şey yani devlet sanatı, idare etme sanatı bütün insanlarda Eşit olarak var. Biz bunu insanlara öğretebiliriz, öğretmeliyiz. Politika sanatı böylece herkese öğretilebilir bir şey olarak ortaya çıkıyor. Evet, istisnasız bir şekilde herkes bu sürece dahil olabilir. Yeter, yeterli eğitimi aldıktan sonra herkes bu alanda kendini ortaya koyabilir. Tabii burada tartışmanın belki içerisinde anılması gereken şeylerden bir tanesi Portagoras'ın bunu e, insanlara e, öğretme bağlamı bildiğimiz gibi onların yaptıkları iş dolayısıyla belli bir ücret karşılığında e, gerçekleşiyordu. Belki daha sonrasında e, Sokrates'in ve Platon'un e, eleştiri noktası buraya odaklanacaktı ama çıkış noktası bu açıdan önemli, protagoras e, siyaseti herkese eşit miktarda ulaşılabilir bir alan olarak sunuyor, görünüyor. Aslında Platon'dan ayrıldığı nokta da o tamamen değil mi? Platon'da öğretilmesiyle ilgili olarak şey tutumunda evet öğretilebilir bir takım sanatlar insanlara fakat herkese Değil. Değil. Yani Platon'un yöneticileri en küçük yaşlardan başlayarak çok sıkı bir eğitim alan insanlar ki biliyoruz filozoflar yönetmeli diyor ama o filozoflar küçük yaşlardan başlayarak sıkı bir eğitim sonucu ancak o yönetme durumuna kavuşabiliyorlar, o duruma gelebiliyorlar ve bunlar seçkin seçilmiş insanlar. Protagoras'ın farkı bunun herkes için geçerli olduğu üzerinde e, durması. Evet yani Platon aslında doğrudan bu seçkinci tavrı en baştan koymasa da ama eğitimin niteliği ve e, onun felsefi olarak ortaya koyduğu hedefler dolayısıyla aslında bu politika alanı gittikçe gittikçe içerisinde erkeklerin e, egemen oldukları tamamen e, onların söz sahibi olacakları bir alan olarak da belirleniyor ve sınırlanıyor gibi de düşünülebilir. Evet Heraklitos bu noktada nerede? Onun hayatına baktığımız zaman hemen şunun vurgusunu yapabiliriz. Heraklitos bir demokrasi düşmanı. Çok net bir demokrasi düşmanı. Çünkü yaşadığı dönemde bir kere demokrasinin sonuçlarını görmüş. Yani kendi açısından bu sonuçlar yıkım getirmiş yaşadığı topluma. O dönemde işte... Perslerle Lidyalıların girdiği savaş ve Lidyalıların ağır yenilgisi Lydia kentlerinin Pers egemenliği altına girmesi söz konusu. Ve inşa edilmeye çalışan halka dayalı bir iktidar arayışının da toplumsal kaosa, sürüklemesi söz konusu. Heraklitos bu noktada çok net olarak demokrasinin topluma bir yıkım getirdiğini, bu yüzden de seçkin insanların yönetmesi gerektiğini söylüyor. Evet, çünkü onun yaşadığı ortamın politikasında aristokratlar, tüccarlar ve halk tarafından aslında politik bir yenilgiye de uğruyorlar. Halkın egemen olduğu bir siyaset yönetime e, dahil oluyor ve dolayısıyla Herakleitos'un bu anlamda e, politik alanda artık bir hezimet yaşadığını görüyoruz. Ve aynı zamanda tabi bu onun e, felsefi tavrına da yansıyor. E, Herakleitos'un yazma biçiminde onun fragmanları, aforizmaları anlaşılması son derece güç. E, bu yüzden e, karanlık olarak nitelendirilir Heraklitos ama zaten onun derdi geniş halk kitleleri tarafından anlaşılmak değil tam tersine belli bir akli yetkiye sahip olan insanların ki Heraklitos'un kavramıyla düşünürsek logosun içerisine dahil olan logosu anlamış olan insanların ancak kendini de anlayabileceğini ve bu kitlenin ancak politik olarak güçlü olmasını savunuyor Heraklitos. Yığınlara karşı bu bir nefrete de dönüşüyor. Zaten kendini halktan soyutlayıp bir inziva hayatına çekildiğini de biliyoruz. Halkın ya da yığınların inançlarını, onların bütün ritüellerini aşağılayan bir noktaya taşınıyor Heraklitos. Hatta bu geniş yığınlara dönük bu aşağılama aslında o dönem için söz sahibi olan filozoflara, felsefecilere de yöneliyor. Bu anlamda her Heraklitos'un kendine e, yüksek bir kule inşa ettiğini ve diğer e, herkese hemen hemen o kuleden baktığını e, söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu Heraklitos'un e, ortaya koymuş olduğu savlar e, karşılığını bir şekilde özellikle tabi Platoncu siyaset anlayışında e, bir açıdan e, Aristotelesçi e, siyaset anlayışında da e, gösterecek e, bu seçkinci tavır. Ve belki de bütün siyaset tarihi boyunca aslında e, siyaset yapmanın nitelikleri açısından hep e, karşıt olmayı e, getirecek olan e, bağlamı da oluşturacak. Yani siyaseti kim yapmalı, siyasete kim dahil olmalı? Yani bir, bir siyaset bir seçkin işi midir? Yoksa herkesin dahil olabileceği bir e, alan mıdır tartışması? Aslında böylelikle antik dönemden beri felsefi bir tartışmanın içerisinde Süre gelmiş görünüyor. Heraklit çok net bu konuda herhalde değil mi? Bir azınlık bir seçkinler iktidarı olmalı ve çoğunluk bu seçkinlerin iktidarına tabi olmalı. Hatta, hatta gerekirse bir kişiye itaat etmenin en doğru olacağını söylüyor. O kişinin düşüncelerini ve onun buyruklarını dinlemenin toplumsal açıdan en mutlu bir yaşamı sağlayacak bir unsur olduğunu söylüyor. Çünkü çoğunluğun bilgi ve mutluluğa ulaşmasının başka bir şansı yok. Onlar çünkü bilmezler. Evet yani bu zaten herkese açık bir şey değil. Yani bilgelik denen şey... İşte Logos'a dair olma süreci herkesin imkanında değil. Dolayısıyla bu ancak belli bir seçkin kitlenin işi ve halk da bu seçkinlere tabi olmak zorunda. Dediğim gibi belki de bu bir tek kişi de olsa çok daha iyi olur. Aslında bu bu ifadesi tarihin birçok aşamasında karşılık bulmuş gibi de görünüyor. Bütün o politik evrime baktığımız zaman çok da Aykırı bir düşünce gibi değil hani uygulama anlamında. Kendine zemin bulmuş bir düşünce gibi görünüyor. Protagoras'ın biraz felsefesinden söz ederek de onu Heraklit'in karşısında konumlandırabiliriz belki de. Hemen şunu söyleyebilirim. Heraklitte mutlak doğrular var. Yani Heraklit düşüncesine baktığımız zaman işte evrenin bir ana maddesi var. Evreni hakim olan bir logos var ve o logos evreni belirliyor, evreni oluşturuyor ve evren o logosun ilkeleri doğrultusunda yaşam buluyor. Bu anlamda bir doğru üzerinde, bir hakikat üzerinde durduğunu söyleyebiliriz Heraklitos'un. Protagoras da ise hakikat dediğimiz şey belli bir şekilde bir kaymaya uğruyor. Yani Protagoras'ın insan her şeyin ölçüsüdür sözünü e, hatırlarsak, bu zaten Heraklit'in felsefesi e, anlamında ne kadar farklı bir yerde olduğunu e, saptayabiliriz değil mi? İnsan her şeyin ölçüsüdür. Dolayısıyla burada bir görillik söz konusu ve kişiden kişiye değişebilecek olan bir bağlamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla iyi yönetim denen şey de asla siteye göre değişebilir. Yani site'nin bağlamı da kendi hakikatini yaratabilir bu anlamda. Yani ahlaki, dini, e, siyasi, estetik olarak bütün söz konusu edebileceğimiz değerler e, çok geniş bir perspektiften yorumlanması mümkün ve bu ancak oraya dair olan insanların, orada yaşayan insanların bir anlamda e, sahip olmaları gereken bir beceriyle belirlenecek. Dolayısıyla siyaset yapmanın da koşulu bu uzlaşımı yaratabilmek belki de. Yani herkesin dahil olduğu bir uzlaşımla, belki bu uzlaşım fikri e, tabii özellikle e, 17. yüzyılda daha da belirgin hale gelecek. İşte sözleşme, toplumsal sözleşme gibi düşüncelerle ama bir örneğini belki buradan e, ilhamla ifade edebiliriz. E, dolayısıyla toplumdan topluma, insandan insana değişmeyen şeyler yok ama bunu belirleyecek olan şey o, anda e, siyasete dahil olan insanların uzlaşmalarıyla sağlanabilecek bir ortamın oluşturulması. Ancak bu sayede bir yaşamsal alan mümkün hale gelecektir. Burada insana bir e, ölçme değeri atfetmesi e, ve insanı her şeyin ölçüsü olarak görmesi protagorasın onun e, hem bilgi anlayışını dolayısıyla siyasi anlayışını da e, etkilemiş oluyor. Eğer doğru dediğimiz ya da hakikat dediğimiz şey insandan insana göre değişiyorsa yönetme dediğimiz şey de sitenin durumuna göre değişebilir bir özellik taşımış oluyor. Site ile ilgili konular söz konusu olduğu zaman yönetmeyle ilgili söz konular söz konusu olduğu zaman zaten o mitik hikayede de anlatıldığı gibi herkese eşit olarak dağıtılmış bir yetiden söz ediyoruz. İnsanların hepsi bu yetiyi kullanabilirler yeter ki onlara belli bir eğitim verilebilsin Protogoras'a göre haklısın Mazlim ama burada bir noktaya da işaret etmek gerekiyor sanki şimdi Protogoras adını koymuyor burada bunun hani yönetim biçiminin demokrasi olduğunu doğrudan söylemiyor ama sanki Protogoras'ın işaret etmeye çalıştığı şey aslında bir demokrasi yani bugün bizim demokrasiden anladığımız şeye çok yakın bir bağlam var. Çünkü bu siteden bahsedeceksek eğer bu sitenin yönetimi genel iradeye dayanmak zorunda. Çünkü burada bir tiranın işte bir zorbanın ya da bir azınlığın söz konusu ilkelerinin geçerli olmayacağını anlıyoruz Çünkü evet, adını koymasa da çok net Aslında protogorasın tavrı yani e, ulaşımsallığa çok açık Çünkü yani doğrulukların görevliliği e, her bağlamda yani etik estetik politik e, değerlerin görevliliği Dolayısıyla bir tiranı bir azınlık iktidarını e, mümkün kılmıyor Sonuçta ortak bir irade, bir genel iradenin belirlenimleriyle e, hareket etmek gerektiğini, çünkü sitenin kendi hakikatini oluşturabilecek bir gücünün olduğu protokolas tarafından bir anlamda teslim ediliyor. Evet, mesele birazcık politika sanatı. Yani o politika sanatının herkes tarafından sahip olunabilecek bir şey olduğuna yönelik vurgu. Yani bizim bugün tartıştığımız bizim bugün içinde bulunduğumuz problemlere gelirsek eğer işte herkesin okumuş yazmış eğitimli bilge kişilerin değil diğer insanların da politika sanatında söz sahibi olup olmaması problemi söz konusu olduğu zaman Protogoras bize aslında bir ışık çakıyor. Bir yol gösterebilir bir, bir şey olarak görülüyor. Ama bu bir yandan da bir açmaz gibi. Çünkü var olan iktidarlar özellikle de popülizmden güç bulan ve bir tür çoğunluk iktidarı oluşturan güçler de Kolay kolay herkesin politik yaşama katılmasını da istemiyorlar. Bizim aslında yaşadığımız noktadaki problem de bu. Evet yani uzak burada uzak, uzak tutuluyor. Haklısın yani oradan men ediliyor insanlar. Hatta onlar hakkında ileri geri de her şey söylenebiliyor. Her an bunun örneğini görebiliriz. İnsan ağzına geldiği gibi her şeyi söyleyebiliyor kendilerince makbul olmayan kitle hakkında. Bu aslında popülizm denen şeyin de güncel siyasete getirmiş olduğu bir hikaye. Sonuçta şu var hani bir güçten bahsettik az önce bu gücü elde tutarken... Bu gücü kaybetmemek anlamında nasıl sürdürebiliriz? Yani bu gücü nasıl elimizde tutmayı sürdürebiliriz? Dolayısıyla Spinoza'dan ilham alarak mesela bu iktidarın kitlelerin kederine ihtiyaç duyması meselesi. İktidar bizi kederlendirerek aslında kendi hayatımızın içerisindeki açmazları ön plana çıkarıyor. Korkularımızla bizi tekrar an be an karşı karşıya getiriyor ve ee, bu kaygılarla biz ona tabi olmayı sürdürüyoruz ve onun makbul e, gör, gördüğü, makbul olduğunu düşündüğü kitleye dahil olmak istiyoruz biz de. Yoksa diğeri hakkında yani makbul görmediği kitle, işte, e, kutuplaştırarak ötekileştirdiği kitle e, ne yazık ki gittikçe yaşam alanını kaybeden bir kaygı. E, alana sahip oluyor. Kedere korku da eşlik ediyor e, herhalde. Yani yığınların e, kitlelerin kederle beraber yoğun bir korku duygusuna e, kapılmaları ve bu duygularla e, politikadan uzak tutulmaları sağlanmış oluyor. Uzak tutulma. Evet yani bunun içerisinde işte belki de e, bütün bu andığımız filozoflar bağlamında da karşımıza çıkan bir e, eğitilebilme meselesi var. Yani politika Bunlardan bir tanesi ama yaşam karşısındaki becerileri edinmek konusunda bir eğitilebilme olanağının elimizden zaman zaman alın alınması ya da bunun niteliksizleştirilmesi söz konusu ve bunun herkesin elinde olmayışı gibi bir bağlam var. Dolayısıyla aslında iktidarlar kendilerince makbul olan kitleyi bir arada tutabilmek için bu temalar üzerinde oynuyorlar ve bir anlamda da başarıyorlar sanki. Bunu yani... aşmanın yolu <gülüyor> nedir noktasına gelirsek? Yani... Toplum için e, iyi duygular besleyen e, toplumsal yaşamın iyi bir noktaya taşınmasını isteyen bu konuda e, emek sarf eden bir takım bilgilere sahip olan insanlar da sonuçta demin konuştuğumuz politikaların başarılı olması durumunda da bir yenilgi de yaşamış oluyorlar. Yani evet. daha açık ifade edersek işte bilgili okumuş yazmış aydın dediğimiz insan bunlardan yoksun olduğu halde e, kendi yaşantısını belirleyecek e, iktidarın e, oluşması durumunda e, büyük bir hezimet yaşıyor ve bir yandan bu şeye de dönüşebiliyor geniş halk yığınlarına karşı bir öfkeye de dönüşebiliyor yani biz neler istedik, neler bekledik, biz sizin için neler yaptık ama e, siz e, verdiğiniz oylarla e, kimi iktidara getirdiniz ve işte yaşadığımız e, problemlere bakınca da e, gel geldiğimiz nokta hiç iç açıcı değil gibi bir nokta ve bunun yarattığı bir öfke. Haklısın ama burada şu da önemli sanki, yani insanların... E bir anlamda genetik olarak yaşadıkları toplumsal yaşamdan kazanımları da çok önemli. Yani toplumsal genetik ne kadar doğru bir kavram olur burada ondan çok emin değilim ama hayat karşısındaki tavırları da belirliyor. Yani sizin yaşadığınız ülkenin politik geçmişi, sizden önceki kuşakların politik olarak size aktarmış oldukları deneyimler sizin ortaya koyacağınız tavırları da belirliyor dolayısıyla. Bu anlamda işte bizim yaşadığımız bağlama baktığımızda kitle şunla karşılaşıyor yani insanlar her an çok kırıldan bir şekilde ellerindeki politik gücü terk edebilirler ellerindeki politik gücün kullanımını hemen bir başkaya başkasına bırakabilirler o alandan hemen vazgeçebilirler gibi görünüyor ve bunu bu yüzden iktidar kimse artık istediği şekilde belirleyebiliyor ve sizi İktidar e, politik alanın dışında itebiliyor. Politik alanın dışına sizi e, uzaklaştırabiliyor gibi görünüyor. Yani zor, zor belki ama bu e, Heraklit'in içine düştüğü öfke var ya o yığınlara karşı duyduğu öfke. Belki de o öfkeden kendimizi sakınmamız, kendimizi korumamız lazım gibi. Ama bu bunu nasıl rasyonalize edebiliriz kendimizce? Birazcık şey düşünüyorum. Yani demokrasinin ya da demokratik yaşamın ya da demokratik kurallarla yönetilen istediğimiz, istenen bir toplumun kolay bir şey olmadığını belki de kendi kendimize tekrar etmeliyiz. Ve bunun çok uzun bir zaman alacağını aldığını ya da alıyor olduğunu görmemiz lazım. Belki de kitleler bizim de içinde bulunduğumuz kitleler yaşayarak deneye deneye deneye yanıla bunun bir yolunu bulacaktır diye düşünüyorum. Başka bir yolda aklıma gelmiyor. Çünkü demokrasi dışı bunun dışında o heraklitçi öfkenin yarattığı düşünme biçimiyle hareket ettiğimiz zamanda gittiğimiz yer çok da iyi görünmüyor. Yani demokrasiden giderek uzaklaşmış da oluyoruz bir yandan. Evet yani Protagoras aslında hani politika sanatı derken bir öncesinde de evi yönetme sanatı diyordu. Yani aslında en küçük birimlerden itibaren belki de hayatımızın içerisindeki iktidarın belirlenebileceği her anda özne olarak kendimizi var etme seçeneğini yaratabilirsek belki ve bunun her insanın e, uzlaşımsal olarak, e, her insanın buna dahil olduğu fikri, her insanın hak e, bağlamında buna sahip olduğu düşüncesi insanların e, farkındalığına dahil olursa aslında daha e, işe yarar bir şey gibi görünüyor sanki. Çok güzel bir noktaya taşıdın aslında. Evet, onun, evet. iktidarların mikro alanlarında belki. Evet, evet. Protagorasın o anlayışını bizim kendi küçük alanlarımızda önce geliştirmek belki ya da oralardan başlayarak geliştirmek o herkesin eşit bir şekilde buna sahip olduğu duygusunu ya da düşüncesini başlatırsak bulunduğumuz kendi alanımızda bu işte ev olabilir, kendi küçük topluluklarımız olabilir. Bu anlayış daha genele yayıldığında sanki daha iyi bir noktaya taşınacağız gibi görünüyor. Görelilik bağlamlarını kaybetmeden aslında her birimizin kendi varoluş tarzında sahip olduğumuz bir güç bu. Bunu yitirmemek gerekiyor. Bunun için uğraşmak gerekiyor belki de. Evet iyi bir noktaya geldik gibi görünüyor. Burada bırakabiliriz. Bu haftalık da bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.